Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Musale selamun kıssası bitmiş ve e, o kıssa diğer benzeri kıssalar bundan sonraki kıssalarda olduğu gibi İnne fi zalika le ayet ve ma kana aksaruhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azizur rahîm. Hitabıyla sona eriyordu. Yani şüphesiz bu anlatılanlarda bir ayet vardır. Ayet, belge, mucize, delil, işaret, alamet demektir. O mekân aksaruhu muminin. Buna rağmen, bu ayete rağmen, bu mucizelere rağmen, bu belgelere, bu delillere rağmen, onların birçoğu iman etmediler, inanmadı. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِزُ الرَّحِيمُ Bununla birlikte senin Rabbin azizdir, rahimdir. İki grup insandan bahsedildi. Çoğunluğu iman etmeyenler, dolayısıyla azınlığı iman edenler. Esma-i Hüsna'dan ikisi de ona uygun geldi. El-Aziz, el rahim İman etmeyenler için aziz, iman edenler için rahim. İman etmeyenler için izzet, aziz ne demek? El galibu lezi la Yani kendisine karşı konulamayan, durulamayan galip gelen demek. Hiçbir güç onun karşısına duramaz, dayanamaz. O el azizdir, pek güçlüdür. Yani iman etmeyen çoğunluğu, çoğunluk da olsa helat edecek güce sahip olan demek. Errahim azınlığa karşı da yani müminlere az sayıdaki müminlere de çoğunluğun verdiği eziyete dünyadayken her şeye rağmen onlara rahmetiyle muamele edendir. Böylelikle onun onlara rahmeti ne olmuştur? O çoğunluğun kendilerine yapması veya yapmış olması muhtemel olan zulümlere, baskılara karşı o rahmetiyle onları korumuş, muhafaza etmiş, imanlarını sürdürmelerini sağlamıştır. Bundan sonra İbrahim aleyhisselamdan söz edildiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi şu Araf suresi bir yönüyle Araf suresine benzemektedir. Nasıl ki Araf suresi direkt salar. Arka arkaya zikrediliyorsa şu Araf suresi de adeta Kur'an-ı Kerim'in ikinci yarısının Araf suresi gibidir. Orada da peygamberlerin kıssaları arka arkaya anlatılıyor. Peygamberlerin kıssalarının her dönem için Müslümanların inançları üzerinde sebat etmeleri için önemli bir motivasyon, bir güç kaynağı olduğu gibi bu kıssalar aynı zamanda bize tarihi ve hali hazır hayatımızı, dünyamızı anlamaya ışık tutan müstesna kaynaklar, müstesna evetim malzemelerdir bizim için. Burada İbrahim Aleyhisselam'a onun için öyle önemli olduğu için, bakın ayet nasıl başlıyor, istaydi daha doğrusu kısa nasıl başlıyor. Ve tlu aleyhim nebe'a e İbrahim, onlara bir de İbrahim'in haberini oku, haberini oku. Nebe ile haber arasında Arapça'da iki kelime eş anlamlı gibi görünüyor. Ama Arap dilcilerinin çoğunluğunun kanaatine göre Arapça'da mota mot eş anlamlı iki kelime yoktur. Eş anlamlı gibi görülen bütün kelimeler arasında bir ayrıntıda farklılık vardır. Farklı oldukları bir taraf vardır. O taraf dolayısıyla Araplar o mana için ayrı bir lafız kullanmışlardır. Haber genelde görülen, tanık olunan olayları aktarmaktır. Nebe ise... insanlar tarafından çoğunlukla tabi görülmesi kavranılması mümkün olmayan haberler içindir. Yani haberin vakaada bir karşılığı vardır bizim dünya vakamızda. Nebe'in bizim dünyamızda vakaada karşılığı olmayabilir. Onun için amme yetese ne diyor? Anil nebe'il azim anil haberil azim denilmedi. ...büyük nebe'den bahsediliyor. Büyük nebe. Neymiş o? Ahiret. Vahiy. Allah'ın varlığı. Ve buna benzer hususlar. Bunların... vakada karşılığı var mı? Birebir. Elbette ahiret zamanı gelince... ...gerçekleşecektir. Fakat şu an için... ...bir karşılığı yok. Dolayısıyla bunun hakkında... ...anil haberil azim denilmiş olsaydı... Kur'an'ın fesehat ve belagatına gölge düşerdi. Burada da bu haberi İbrahim Aleyhisselam'ın haberini dinleyen bizler için vakada nesi yoktur? Karşılığı yoktur. Geçmişte kalmıştır. Geçmişte kalmıştır. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili haber ve biz ne değiliz? Çağdaş değiliz. Aynı çağda, aynı dönemde, aynı arazide, aynı zeminde, aynı zamanda buluşmuyoruz. Zamanımız farklı, zeminimiz farklı. Onun için burada Cenab-ı Allah "Vetlu aleyhim nebe İbrahim." Bir de sen onlara İbrahim'in de haberini oku. E Türkçede nebe olmadığı için mecburen haber diyeceğiz. İz qale li abîhi ve kavmih mâ ta'budûn. Hatırlayın ki babasına ve kavmine siz neye ibadet ediyorsunuz demişti. Neye ibadet ediyorsunuz? Neye tapıyorlardı? Putlara tapıyorlardı. Neye ibadet ettiklerini görüyordu. Soru o değil. Sizin ibadet ettiğiniz bu varlıkların cismi, cibiliyeti, mahiyeti nedir diye sormuyor. Aklınız başınızda mı? Bunlar mağbud edinilecek varlıklar mı? Nasıl ibadet edersiniz bunlara? Bir uyarı, bir azar, bir sitem, bir akıllarını başlarına getirmek maksadıyla yöneltilmiş bir soru bu. Ne diyor onlar? Onlar anlayamıyorlar meseleyi. Anlayamadıkları için cevaba bakın. قَالُوا نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ Bizler bir takım heykellere, putlara tapıyoruz. Aslan, Sanem'in çoğuludur. Belki ne manaya gelmediğini bilmedikleri için bazı anneler, babalar, kızlarına Sanem veya Senem ismini veriyor. ...yapmayın, etmeyin, eylemeyiz. Cehalet kadar büyük bir tuzak yoktur. Sanem'in bir karşılığı... ...örnek put, idol. Filan kişi benim idolüm, tövbe estağfurullah. Yahu kardeşim yapmayın, eylemeyiz. Kullandığınız kelimelerin manasını bilin. Öğrenin, öğrenin. Duydunuz... Öğrenin ondan sonra bak bakalım. Nerede kullanabileceksin? Ne kadar kullanabileceksin? Yoksa bir kelime az kullanalım ya. Bir kelime, Varsın kelime dağarcığımız bir kelime eksik olsun. Öğrenince kadar. Öğren ve kullan. Yerli yerinde kullanırsın o zaman. Sen muahhid bir insansın. Sana bu kelimeleri kendin için kullanmak yakışmaz. Buna dikkat etmek lazım. Bizler diyor bir takım sanemlere ibadet ediyoruz, tapıyoruz. فَنَظَلُّ لَهَا akifin Ve onların huzurunda bir süre bekler dururuz. Artık nasıl bekliyor diyseler, ibadet kastıyla yapıyorlar da ama. Çünkü ne abudu diyorlar. İbadet ediyoruz. İbadet, tazim niyetiyle severek, isteyerek itaat etmek anlamındadır. Birisine itaat edebilirim. Benim amirimdir. Ama onu tazim etmiyorum. Şey değil. Verdiği emri Allah'ın emrine uygun olduğu için o emri sevebilirim. O emre severek itaat edebilirim. Ama bizzat kendisini emir verdiği için ve emrine severek itaat ettiğim için ita kabul ederse. Gereklerini yerine getirirsem adım adım ibadete yaklaşmış olurdu. Hele ki onun verdiği emirler ile Allah'ın emirleri Resulünün emirleri arasında bir ayrılık bir aykırılık olduğunu bilerek bu işi yapıyorsa bir kimse maazallah bu şirk olur. Şirk olur. Çünkü emri isteyerek Severek, itaatle, korkarak ve ümit ederek yerine getirilecek tek kişi Cenab-ı Allah'tır. Bu şekildeki itaata ibadet denilir. Severek, isteyerek, umarak ve korkarak. Yapılan itaat nedir? İbadettir. İşte onlar demek ki bu putlarından bir şeyler de bekliyor. Bir şeyler de ümit ediyorlardı. İşte dalalet de buradan başlıyor. Kur'an-ı Kerim çünkü birçok yerde Allah'tan başka varlıklara ibadet edenlere şu itirazı yöneltiyor. Size fayda da veremeyen, zarar da veremeyen varlıklara nasıl ibadet ederse? Hac suresinin sonlarında sinek diyor o putlardan bir şey kapıp giderse o kapıp gittiklerini o putlar geri alıp kurtaramazlar. Da'ufet talibu vel matlub. İsteyen de kendisinden istenen de veya bir diğer manasıyla kaçan da kovalayan da zayıf. Talip kovalayan, el kaçan. Kaçan da kovalayan da güçsüz. Biri diğerinden güçsüz. Evet. Dolayısıyla insanın hal ve hareketlerine hal ve hareketlerinin maksatlarına hak ettiği kıymeti vermesi ve onların nasıl kime ne şekilde tevcih edilmesi yani yapılması ve yönlendirilmesi gerektiği üzerinde dikkatle ve ibretle düşünmesi lazım. Putlar ibadeti hak edemezler. Çünkü onlar bizim gibi güçleri sınırlı olan varlıklardan daha da acizdirler. Bizim gücümüz bir sınırı vardır. Aciziz elbette. Doğru. Ama bir yere kadar cenab Allah bize bazı güç ve imkanlar vermiş. Ama bizim kendisine ibadet ettiğimiz varlığın mantıken en azından bizden daha ileri olması lazım. Bizden daha geri bir varlığa ibadet etmenin ise hiçbir mantığı yok. Bizimle denk onun da mantığı yok. Bizden daha ileri ancak bir de bir şartla mümkün olur. Ondan daha güçlü, ondan daha muktedir, ondan daha mükemmel bütün yönleriyle bir varlığın olmaması şartıyla. Demek ki mağbudun hakiki mağbud olabilmesi için ibadete layık bir varlık olabilmesi için her bakımdan Kemal mertebesinde Kemal özelliklerine, Kemal sıfatlarına daha doğrusu sahip olması, her türlü eksiklikten uzak olması lazım. Onun için İbrahim Aleyhisselam ona soruyor, onlara soruyor. Kemal sıfatları var mı diyorum sizin bu varlıklarınızdan. Kemal sıfatı ne? O ne? O nedir? Hel <gülüyor> yesmeuna kum isted'un. Bu ayetini zaman sizleri duyuyorlar mı? Ama Cenab-ı Allah gecenin karanlığında bile ibadet etsek bizi duyar. Ucibu davetet da'i zeda'ani diyor. Ben dua edenin duasını bana dua ettiği vakit işitirim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferden ashab-ı kiram ile birlikte dönerken yüksek sesle Allah'a dua ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey insanlar diyor. Kendinize acıyın. Kendinize acıyın. Siz ne gayip olana, yani görür, bilinmeyen, burada olmayan, yok olan, yokluk olan birisine dua ediyorsunuz, ne de sağır birisine dua ediyorsunuz. Dua ettiğiniz size, sizin devenizin yularından daha yakındır. Dolayısıyla orta yollu duayı. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufye diyor. Rabbinize gizlice ve yalvararak ve dünel cehır yüksek sesle değil yüksek sesle aşağıda dua edin diyor. Onun şeydi. Peki diyor ki bu putlar sizin ibadet ettiğiniz önlerinde Durduğunuz, kısa süreli veya uzun süreli saygı ve tazimlerinizi arz ettiğiniz, bu putlar, هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ Dua ettiğiniz vakit sizi duyuyorlar mı? اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَدُرُونَ Yoksa veyahut onlar size fayda veriyor ya da zarar verebiliyorlar mı? ilah edilmenin ölçüsü işte bu. Dua edeceksin, Doğan işitilecek. Sana fayda verecek, zarar verecek. Yani, her şeyin yaratıcısı o olacak. olsun söyleyeyim. Kalu, bel vecedna aaba'na kezalike yef'alû. Hayır. Aksine biz, Atalarımızı bu şekilde yapar gördük. Atalarımızın böyle davrandıklarını, bunu yaptıklarını gördük. Biz de atalarımızın taklitçileriyiz. İnsan şahsiyetiyle, kişiliğiyle, aklıyla en bağdaşmayan halk kendisinden başkasına benzemeye kalkışması yani taklitçi olması bu budur. Türkçede mukallit maskara manasında, soytarılık yapan manasında kullanılır. İnsanları güldürmek için türlü hal ve hareketler yapan insan manasında kullanılır. Şeydi. Başka bir hüneri yok. Şimdi bir şeyler diyorlar onlara stand-upçı, bir upçı bir up, up, hıdıçı, çeşitli isimler veriyorlar onlara benzer. Bunların bir İslami kişilik açısından, İslam toplumunda pek öyle, kusura bakmasınlar o yerleri yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Ve'ylü'l-li kulli humazetin. Başkaları ile alay ederek, kaş göz hareketleri yaparak alay eden herkesin vay haline. Oraya götürüyor bu işler. O ayrı bir konu. Belki oraya gelince nasip olur da gelirsek bunlardan belki bahsederiz. Biz atalarımızı bu şekilde yapar bulduk diyor. Biz de onları taklit etmeye devam et. İnsanoğlu yakışmaz sana. Evvela tedkik edeceksin. Taklit edilmeye değiyorsa, bilgiyle taklit ettiği zaman taklit olmaktan çıkar. Taklit olmaktan çıkar. Küçük çocuğun, namaz kılan annesini, babasını gördüğü zaman, onun gibi eğilip kalkmasında bir sakınca yoktur. Ancak aynı şuursuzlukla Bülük çağından sonra bir insan bunu yaparsa kabul edebilir miyiz? İşte taklit budur. Ama Mükellefiyet çağına geldikten sonra Ya benim namaz kılmam gerekiyormuş. Çünkü Cenab-ı Allah böyle diyor. Namaz da böyle kılınıyormuş. Çünkü ilgili ayetler ve hadislerden bu böyle anlaşılıyor. Ve en azından bir ilmi hal kitabından öğrendiğim kadarıyla bu böyledir. Veya bu muhterem kardeşlerimin, abilerimin, büyüklerimin, ablalarımın yaptıkları kitaba uygundur diyerek yapabilir. Yoksa ya böyle yapıyorlar, ben de böyle yapayım. O çok Yaptığınız iş güzel olsa bile taklit, taklit ettiğiniz şey güzel olsa bile arka planı kabul edilebilir bir şey değildir. O İslam öyle birebir taklidi, körü körüne daha doğrusu taklidi, pek onaylayan, kabullenen bir din değildir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam tekrar onları gerçekle yüz yüze getirmek için bir soru daha soruyor. Kale Eferâeytum ma kuntum ta'budun Entum ve hâbâukum l-akdemun Sizin ve sizlerle önceki atalarınızla birlikte ibadet ettiğiniz o varlıkları görüyor musunuz onlara dikkat ettiniz mi bu feinne a ille robbel alemi Şüphesiz onlar alemlerin Rabbi mahariç alemlerin Rabbi müstesna, benim düşmanımdır niçin çünkü şirk en büyük hakikat olan tevhidin en büyük düşmanıdır. En büyük yalan şirktir. Tıpkı en büyük hakikatin tevhid olması gibi. Onun için İbrahim Aleyhisselam onlara hakikati gayet açık ve net bir şekilde ifade ederek hiç çekinmeden sonucu ne olacağını Elinin tersiyle bir kenara iterek, bunlar alemlerin Rabbi dışında benim düşmanımdır diyor. Rabbul alimin niçin değil? Ben niçin sizin putlarınız benim düşmanım? Bunun bir sebebinin olması lazım. İbrahim Aleyhisselam bunu Söylüyor. Açıklıyor. Ellezî haleqani fehüve yehdin O alemlerin Rabbi ki O beni yarattı ve bana hidayet veren de O'dur. Ellezî halaka külle şeyin thumma hede demişti değil mi Musa Aleyhisselam kısasında kime? Firavun'a. O alemlerin Rabbi Allah O'dur ki her şeyi yarattı sonra ona hidayetini verdi. Bu vesileyle hidayet ile ilgili kısa bir iki açıklama yapmak istiyorum. Hidayet genel olarak ikiye ayrılır. Fıtri hidayet Fıtri hidayet ve kesbi hidayet. Bir de kesbi hidayeti yönlendiren Vahiy hidayeti. Fıtri hidayet Allahü Teala'nın her bir varlığa vermiş olduğu kendi varlığının gereği ne ise onun gereğini yerine getirdiği hidayete denilir. Söz gelimi arının arılığını yapması, yılanın yılanlığını yapması, balığın balıklığını yapması, kuşun kuşluğunu yapması gibi... Ha cansız varlıklar içinde bu böyledir. Her bir varlık kısaca ne için yaratılmışsa Cenabı Allah o varlığı yaratmış olduğu gaye ve maksada hizmet edecek şekilde ne yapmıştır. Onu türlü türlü imkanlarla donatmış ve yönlendirmiştir. Buna Fıtri veya tabii hidayet diyoruz. Bunun da kendi aşamaları var. Cemadi hidayet var, yani cansız varlıkların hidayeti, söyleyeyim, hayvani hidayet var, canlı varlıkların hidayeti vesaire. Ama kaba olarak kısaca bundan bahsediyoruz. Bir de kesbi hidayet. Kesbi hidayet melekler için söz konusudur, insanlar için söz konusudur, cinler için söz konusudur. Melekler için sadece itaat kesbi imkanı vardır. Meleklerin masiyet kesbi kazancı yoktur. Masiyet yapamazlar. La ya'sunallaha ma'amruhum ve yef'aluna ma yu'marun diye ayet kerime. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlerde Allah'a isyan etmezler. Demek ki isyan iradeleri yok. Ve yef'aluna ma yu'marun, yerine getirirler. İrade itaat iradeleri var. İşte buna kes irade diyoruz. İnsanoğlunda ve cinlerde ise hem masiyet iradesi var hem itaat iradesi var. Tamam mı? İşte neyin masiyet neyin itaat olduğunu bize öğreten hidayet vahiy hidayetidir. Biz bu vahiy hidayetine muhatap olduğumuz zaman onu istediğimiz gibi daha doğrusu kendi tercihimizle ne yaparız? Kesbederiz. Kazanırız, itaat ederiz veya isyan ederiz. Rabbim itaatkarlardan eylesin, isyankarlardan eylemesin. O beni yarattı, demek ki ve bana hidayet verdi. İşte buradaki halakani kelimesi, beni yarattı kelimesi, fıtri hidayete işarettir. Bana hidayet veren de odur. Bu da kesbi hidayete işarettir. Yani diyor ki bir Rabbin bir mabudun hem fıtrata hidayet vermesi lazım hem de kesbe hidayet vermesi lazım. Kazanç yoluyla elde edilen hidayeti göstermesi lazım. Sizin putlarınızda ne arar bu? ayetleri üzerinde iyice düşündüğümüz zaman mantığın ne kadar muazzam, ne kadar güçlü, ne kadar harikulade olduğunu görürüz. Yani nasıl ki bu kainattaki fıtri hidayette ha? en ufak bir şaşma yok. Ne diyor ayet-i kerime bunun için? Tebarek ede mâ tera fî hâlkî min tefâvut. Allah'a Rahman'ın yarattıklarında yarattıklarında değil yaratışında bir tutarsızlık bir dengesizlik bir ahensizlik görmezsin. Yok öyle bir şey. İstediğin kadar bak diyor. Ferci el basara hel teravir hudur Thumma ce el basra kerrateyin yan kalibi ileykel basaru hâsiyen vâhu aziz. Bir daha bak bakalım. Bir çatlak bir gedik bir boşluk bulabilecek bir şey diyor. Var mı kainatta böyle bir şey? Bir tutarsızlık, bir dengesizlik. Ne oldukları tespit edilememiş, kara deliklerin bile kendilerine göre fonksiyonları var. Onlar bile ayeti kerimenin kastettiği tutarsızlık manasına boşluk değildir. Subhanallah. Bir daha bak diyor, ikinci defa daha bak. Her seferinde hata bulamadığı için gözün yorgun, argın geri dönecektir. Küçülmüş olarak, hata bulamamış, yorulmuş, küçülmüş olarak geri dönecektir. İşte bu Rabbim diyor hilkatime hidayet verdiği gibi, fıtvi hidayetimi verdiği gibi, kesbi hidayetimi de Doğru olarak nasıl elde edeceğimi göstermiştir. Yani bana vahiy bildirmiştir. Biz kullarımıza vahiy indirmiştir. Peygamberler göndermiştir. Ve böylelikle vahiy hidayeti de temesül eden peygamberlerin mesajını bize kendi tercihimizle kabul etmek imkanını vermiştir. Sizin putlarınız bunu yapıyor mu? Yapamaz. Yapamadıklarına göre onları bırakın. Onlar arkasından gitmeyin. Başka velzi huve yut'imni ve Bana yemek yediren de su içiren de odur. Bir annenin bebeğine yemek yedirip su içirmesi değildir bu elbette. Yemek yiyebilmem için gerekli esbabı ve gerekli aklı ve imkanı Su içebilmem için gerekli esbabı ve imkanı veren ve yaratan Allah'tır. Mâ kâne lekub entüm en şecerâhâ diyor Cenâd-ı Allah. Sizler size kalsa o bitkiyi yetiştiremezsin. Bu dayın, ağacın, köklü köksüz her türlü bitkilerin, sebzenin, meyvenin yerden Kendisine lazım olacak gıdaları, artık mineraller, su her neyse kazanmasına zemin hazırlıyor. Güneşten, havadan gelişmesi için, büyümesi için, tatlanması için lazım olan her bir şeyi almasını sağlayan ve bu ortamı var eden kim ya? Bize kalsa biz bir tek buğday tanesini yerin altında çimlendirip ondan sonra bir efendim, yeri yarıp çıkmasını, başak haline gelmesini, olgunlaşmasını, içinin dolmasını sağlayabilir miyiz? Bizim bütün yapabildiğimiz belli. Allah'ın yaratmış olduğu buğdayı Allah'ın verdiği güçle sürdüğümüz yere bilgiyle vesaireyle ekiyoruz ve biçiyoruz. İnsanoğlu kendisini bilmek zorundadır. Haddini bilmek zorundadır. Haddini bilirse o zaman mutlak yaratıcı, kadir ve muktedirin önünde o zaman umudiyetle eğilir. Ya, ya Rabbi sen olmazsan ben olmam. Sen oldurduğun için ben varım. Sen yarattın onun için ben varım. Varlığımı var devam ettiriyorsun onun için ben varım. Dilediğin zaman da gideceğim. Ki Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı harikulade. Bir peygambere akışan cevap. Dolayısıyla üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir cevap. Ellezî huve yut'imnî ve yesqîn. Bana yemek yediren, su içiren Allah Allah. Bir daha bakın. Ve izâ maridtu fehu yashfi. Hastalandığım zaman o bana şifa verir. Adım adım gidiyor yani. Yemek içmek normal halde işe yarar. Bir hastalanır insan oğlu en sevdiği yemekleri bile yemek yiyemez. Ama bir Ramazan günüydü, böbreğimden taş düşürecek oldum, yaz günü bu seneler gibi, önümde iftar var, acıkmışım. Ne bir şey içebiliyorum, ne bir şey yiyebiliyorum koranmaktan bir de üstüne iştahsızlık gelmiş. Buyurun. Yok öyle bir şey. Herkes bana böyle bakıyor, hiç kimsenin bir şey yapabildiği yok. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Ben koranıyorum, Onlar böyle bakıyorlar. Ya bir lokma yemez misin? Yok iştahım yok. Bari orucumu açayım dedim. İki yudum su içtim çok affedersiniz. Olduğu gibi dışarı çıkarım. Ya. Afiyetle bir yudum su içebilmek. Afiyetle bir lokmayı sindirebilmek. Bunları kaybetmeyince anlamayız ne kadar büyük nimet oldukları. Onun için İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği çok ayemmiyetli. Yut'imuni ve yeskîn. Biz sadece su içmekle su içtiğimizi zannediyoruz. Hayır efendim. O suyu evvela kabul edecek bir vücut lazım. Onu kabul edebilecek, ondan istifade edebilecek... Vücudun o suya olan ihtiyacını karşılayabilecek. Anlatmakla bitirilemeyecek. O muazzam mekanizmanın tıkır tıkır işlemesi lazım. Hiçbir eksikliğinin aksaklığının olmaması lazım. Buyurun. Az önce bahsettiğim örnekte gibi. Ya basit bir böbrek sancısı. Ha? Yok su içemiyorsun. Oysa. Sahurdan akşama kadar belki 17-18 saat susuz kalmışım. En çok istediğim şey sudur normalde. Su olması lazım. İçemiyorum. Acıkmışım. Yiyemiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tan afiyet dileyiniz diyor. Dünya ve ahirette hiçbir kimseye afiyet kadar büyük bir nimet verilmemiştir. Allah'ım senden afiyetini dilersin. Ve eğer merittu onun için fehüve Adım adım şimdi daha büyük. Ve lezî yumîtuni sümme yuhyîn Ve beni öldürecek sonra da diriltecek olana ibadetidir. Ve daha önemlisi hayattan sonra ve olanı azap etti. Allah'ın izniyle, gününde izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Benim alimlerin Allah'ın ibadet ettiğim alimlerin Rabbi izniyle, bir izniyle, Hani Nemrud'a karşı da Bakara Suresi'nde hatırlarsınız. Aynı delili gösteriyor. Aynı delili gösteriyor. Diyor ki: "Benim Rabbim öldürür ve diriltir." Rivayete göre "Ben de öldürür ve diriltirim" demiş. Kelime oyununa gitmiş. Nasıl? Ölüm cezasına çarptırılmış birisini serbest bırakıyor, affediyor onu, işte bunu dirilttim diyor. Günahsız birisini de öldürüyor, ölüme mahkum ediyor, bunu öldürdüm diyor. Öyle şey olmaz. Hayat ve ölüm ancak esbab ne olursa olsun, ancak allah Teala'nın gösterdiği bir şeydir. Çok yakın zaman dilimleri içerisinde iki haber almıştım çok seneler önce. Bir arkadaşımızın kızı radyatör üzerinden düşmüş ve ölmüştü. Kısa bir süre sonra bir başka arkadaşımızın oğlu dördüncü kattan düşmüş ve bir şey olmamıştı. Kim öldürdü, kim diriltti? Olaylar bu ölüm ve hayat Allah'ın sırlarından bir sırdır insanın kendi gücü imkanlarıyla bunu anlayıp idrak etmesine imkan yoktur. Böyle bir şey yok. O halde, burada İbrahim Aleyhisselam, niçin putlara düşmanlık ettiğini belirtiyor. Sebebi vardır. Körü körüne bir düşmanlık değildir. Niçin Allah'a ibadet ettiğini, alemlerin Rabbinden başkasına düşman kesilip, yalnız alemlerin Rabbine ibadet ettiğini de Açıklamış oluyor. İşte ilim budur. İlim, yaptığımızın ilmi gerekçelerini ortaya koyup izah ederek yapabilmemizdir. Körü körüne iş yapmak olmaz. Bunu kabul etmiyor dinimiz. Bu ümmeti ilim yükseltti, cehalet bu hale getirdi. Bu halden kurtulmanın yolu da ilimdir. Başka yolu yoktur. Evet. Onun için bize dayatılan cehalet tüm hakkından gelmemiz lazım. Cehaleti reddetmenin birinci basamağı da tevhiddir. Tevhidi doğru anlayarak şirki reddetmesini bilmemiz lazım. Niçin reddettiğimizi böylece öğrenmiş olacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın bize gösterdiği yol gibi. Muhahidlerin büyük atasıdır İbrahim Aleyhisselam. Bizim ifade ise tevhid hususunda bizim üstadımızdır. Muhammed Aleyhisselatü daha doğrusu Muhammed ümmetinin piridir bu manada. Ehmiyeti dolayısıyla Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam'ın tevhid ile ilgili mesajlarını çok çarpıcı bir şekilde öne çıkarmış bulunuyor. Günümüz dünyası ne çekiyorsa İbrahim aleyhisselam kavminin çektiklerinin benzerinden çekiyor. Yani Allah'tan başka mamutlara ibadet edilmesinden sıkıntı içerisinde. O halde beşeriyeti bu cahiliyesinden, bu cehaletinden kurtarmak, İbrahim aleyhisselam gibi tevhid kahramanlarının, tevhid kahramanlarının izinden gidecek, onun yolunu takip edecek, Allah'ın hidayetini iyi bilen, iyi kavrayan muahid insanlara ait bir görevdir. Onların becerebileceği, onların gerçekleştirebileceği bir görev. Bu insanları şu kadar asır önce İbrahim Aleyhisselam gibi İbrahim Aleyhisselam'ın aydınlattığı gibi onun izinden gidecek olan gerçek muahidler ancak aydınlatabilecektir. Onların sıkıntısını ancak onlar giderebilecektir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan bizlere tevhidin hakikatini bilip o hakikati yüceltmeyi nasip buyursun. Amin. Şirkin de hakikatini bilip, o hakikati de zelil etmeyi nasip buyursun. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ı böylece nitelendirdi. Dedi ki o kimseye dua edildiği zaman duamızı kabul eder. Hasta olduğumuz zaman bize şifa verir. Gibi. Yedirir, içirir. Hidayet verir. Bütün bunları söyledi. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam bu sefer Cenab-ı Allah'tan dünyada ve ahirette istenebilecek en güzel istekler de bulunuyor. Bakınız ne diyor? Birisi dünya için, öbürü ahiret için. Rabbi hebli hukman ve alhiqni bis salihîn. Rabbim sen bana bir hüküm bağışla, hikmet ver, doğruyu yakalama, doğruyu konuşma, doğruyla amel etme, doğrunun gereklerini yerine getirme imkanını bağışla. Bu özelliği bağışla diyor bana, bu özelliğim olsun. Onunla dünya işlerim ahiretimin de ıslahı demek olan bir surette ıslah olacaktır. Ve elheqni bis salihin. Ben bir yerlere gidiyorum. Hayatım bir yerlere akıp gitmekte. Ve ben de bu hayatın içerisinde ister istemez, bir yerlere gidiyorum ya, o gittiğim yerlerde beni kendileriyle mutlu olacağım kimselere kavuştur diyor. Kendileri mutludurlar. Beni de onlara kat, böylelikle ben de mutlu olacağım. Kim bunlar? Salihler. Ve elhaqni bis salih. وَجْعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقِنْ Beni salihlere kat, bir de وَجْعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقِنْ فِي الْاٰخِرِينَ Sonradan gelecekler arasında benim için bir doğruluk lisanı takdir buyur. Yani benden güzel söz etsinler, ben de onlara güzel miras bırakabileyim. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın mirasını gördük. Tevhid yolundaki mücadelesi onun bize bıraktığı mirastır. Ve biz her namazda, her namazın tahiyyatında ondan güzellikle söz ediyoruz. Ona dua ediyoruz. Allah'ım Muhammed'e aline ve ashabına, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın aline ve ashabına bereketler ihsan ettiğin gibi bereket ihsan et diyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın, Peygamber aleyhisselam'ın soyun atası olmanın yanında, onun getirdiği tevhid mirası da bizim için ehemmiyetlidir. Ve bundan dolayı biz o bize dua ettiği gibi biz de ona dua ediyoruz. Ne demişti? Rabbena Allah Allah ve b'az fihim rasulem minhum yeklû aleyhim âyâtik ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitâbelül hikmâ. Böyle bir peygambere biz çok şey bozduyuz. Bizim için dua et, et, yaptığı duaya bak. Rabbimiz diyor. Onlar arasında kendilerinden bir rasul gönder. Onları tertemiz etsin. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Bize böyle dua eden bir peygamberi unutamayız. Bizim için istenebilecek en mükemmel en muhteşem, en harikulade istekte bulunmuş. Onlar arasında Muhammed'i gönder demiş. Onları Muhammed'e ümmet yap demiş. Onun için biz de ona çok şey borçluyuz. O bize dua etti, biz de ona dua edeceğiz. İşte aynı zamanda bizim ona duamız, onun yaptığı duanın kabulünün bir tecellisi. <gülüyor> Ve cealli lisane sıdkın fil Ve sonra gelecekler arasında benim hakkımda, benim için doğruluk lisanı takdir buyur. Yani hak etmediğim bir şekilde bana, benden söz etmesinler adeta diyor. Hak ettiğim gibi beni ansınlar. Allahümme salli ala İbrahim, ala Ali İbrahim. Allahümme barik alâ İbrahim ve alâ el İbrahim. Ve c'alni min veraseti cennetin na'im. Ve beni na'im cennetlerinin yani nimetlerle dolu o cennetin mirasçılarından kıl. Vâfırli ebi. Bir de babamın günahını bağışla. Bağışla. İnnehu kana Çünkü o dalalet içerisinde olanlardandı. İbrahim Aleyhisselam İleri demuntaiha suresinde gelecek bize örnek gösteriliyor. Andolsun İbrahim'de ve onunla birlikte iman edenlerde sizin için uyulacak bir güzel örnek vardır. İbrahim'in Rabbim babamın günahını mağfiret buyur demesi müstesna. Niçin? Çünkü İbrahim aleyhisselam da onun küfür üzere direndiğini görünce teberra amin ediyor. Ondan teberri etti. Alakayı kopardı. Kesinlikle küfür üzere olduğu hele kafir olarak öldüğü bizce muhakkak veya açıkça bilinen kimseler için hiçbir şekilde mağfiret dilenmez. Hayatta olan kafirler için iman ederek günahlarının bağışlanmasına vesile olması ümidiyle o niyetle ancak dua edilebilir. Bir kafire. Allah'ım ona mağfiret buyur diyecek olursak ancak şu şartla birlikte yani o niyetle birlikte dua edebiliriz. Ona imanı hidayet et. Yoksa kafir kaldığı sürece günahları ona bağışlanması mümkün değildir. O manada olabilir. Çünkü iman küfrü yapar? Yok eder, siler. Yâ ve la tühzinî yevme yub'asûn. Kadetelim İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber duâ yapıyor. Ve la tühzinî yevme Ölümden sonra diriltilecekleri gün beni mahcup etme. Beni rüsvayet Beni utandırma. Biz ne yapacağız? İbrahim Aleyhisselam bunu söylüyor. Biz ne diyeceğiz? Ne diyelim? Allah'ın lütuf ve merhametinden başka sığınamız yok. <gülüyor> ölümden sonra diriltilecekleri gün beni mahcup etme. Kim bu? İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın kendisinden innehu leavahul halim dedi. O çok kederli, çok ah eden. Günahı dolayısıyla, hatası dolayısıyla, insanların dalaletleri, sapıklıkları dolayısıyla çok üzülen Kendisini adeta ayıran cahillerin cehaletine çok tahammülkar olan bir İbrahim Aleyhisselatu vesselam. O gün de la malun ve la banun. Ne bir malın ne de evlatların faydası olmayacaktır. Sadece bir şeyin faydası olacak. İlla manet Allah'ı bir kalbin selim, Allah'ın huzuruna sapasağlam, esen, yani küfürden, günahkarlıktan, hasetten, kinden, zulümden, haksızlığa meyilden ve buna benzer, her türlü kalbi hastalıktan, azade, kurtulmuş, esen kalabilmiş. Sapa sağlam, kalbiyle, pek düzgün, pek doğru, pek sağlıklı bir kalbiyle Allah'ın huzuruna varanlar müstesna. Burada haşa böyle bir kalple gelenlerin malının faydası olacaktır anlamında değildir. İstisna Arapçadaki tabiriyle munkata bir istisnadır. Yani öncekiyle alakası yoktur. Sadece selim kalbin Allah'ın huzurunda faydası olacaktır. Evladın da malın da faydası olmayacaktır. Evlat ve mal dünyanın en büyük, en müstesna, en kıymetli iki nimetidir. İnsanların en çok bel bağladıkları iki büyük nimet. <Gülüyor> Nüfus çoğunluğu, değil mi? Ve mal mülk çoğunluğu. Servet Kasalardaki paraların Bankadaki hesapların Kredi kartlarının Bilmem nelerin vesairelerin cüzdanların Hiçbir faydası olmayacak Selim bir kalp Dediğim gibi Şirkten temizlenmiş arınmış Haset Kıskançlık Zulüm Haksızlık Günahkarlık, günaha meyil etmek, başkalarını küçümsemek, tekebbür ve buna benzer. Her türlü riyakarlık kalbi hastalıktan uzak. Selim, kalbi selim ne demek? Sağlıklı kalp. Hastalıklar bunlar. Kalbi hastalıklar bunlar ve emsali. Bunlardan kurtulmuş, sağlıklı, esen kalabilmiş kalbiyle gelenlerin burada ne olacaktır? O kalbe sahip olmalarının bir faydası olacaktır. Ve vuzlifetil cennetu lilmuttaqin. Kıyamet gününde ne olacak? Yawmiddin'de cennet takva sahiplerine yakınlaştırılacaktır. Yakınlaştırılacak. Ve burrizzetil cahimu lil gâvin. Cahim, alevli ateş. Alev alev, cayır cayır. Yanan, ateş azabının bulunduğu yer olan cehennem, azgınlara açık setik, net, belirgin bir şekilde gösterilecektir. Vâkıl lâhm aynama kûntum tağbudun. Allah dünyada iken ibadet ettiğiniz varlıklar nerede? Ya kafirlerin ahirette iman etme işlerinin, hatırlama işlerinin hiçbir kıymeti yok. Bir şeyi varken yok saymanızın hakikat açısından bir değeri yok. Günün ortasında siz karanlık bir odada kalın ve güneş yok deyin. İstediğiniz kadar deyin, güneş yok olmaz. Gözlerinizi kapatın, görmezlikten gelin. Güneş yok deyin. Olsaydı görürdük deyin. Hiçbir kıymeti yoktur. Sadece kendinizi kandırırsınız. İşte sizin ibadet ettiğiniz diyor o uydurma mağbutların size fayda vereceğini zannetmeniz sizin için hiçbir kıymet ifade etmeyecektir. İşte bu zamanda onlar size ne yapabilecek? Ayet-i Kerime onu söylüyor. اَيْنَ <Eyne mâ> kuntum كُنْتُمْ <ta> تَعْبُدُونَ <'budun> Dünyadayken ibadet ettiğiniz o varlıklar hani İbrahim aleyhisselam sormuştu ya bu ibadet ettikleriniz nedir onlar ona cevap vermişlerdi babalarımızı atalarımızı böyle bulduk kıyamet gününde nerede bunlar diye soracak karşı karşıya gelecek onlar مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَمْسُرُونَكُمْ Onlar size yardım ediyor veyahut Kendilerine yardım edip intikamlarını alabiliyorlar mı? Var mı öyle bir imkanları? Hakikatle bu şekilde karşı karşıya fe Fakubki bu fiha hum walqabun. Kubki bu, kemkba fiili. Bunun dikkat ederseniz kem Keb. Bir kaf, bir be. Bir kaf, bir be. Ama bu fiilin aslı ne? Kebbe. Döktü demek. Boca etti demek. ki bu Ardı arkasına atıldılar anlamında. Ardı arkasına boca edildiler. Fiha Nereye? Cehenneme. Velğavûn. Ve diğer... Azgınlarla birlikte. Bunlar ardı arkasına dökülecektir. Hani benzetme gibi olmasın. Damperli kamyonlar kaldır böyle şeylerini arkadan diye dökülür ne varsa içlerinde. Öyle bir dökülme. Dünyada belki ona benzetebiliriz. Ardı arkasına böyle. İşte bu Kübki budur. Kübki bu fiili bu. Arda arkasına böyle mütemadiyen dökülecekler. Yazibillah. Onlar ve diğer azgınlar böylece dökülecekler. Ve cunudu iblise ejme'ûn. Bir de iblisin bütün orduları, Hep beraber. İblisin bir kendisi gibi şeytan orduları var. Bir de insanlardan iblislik yapan orduları var. Hep beraber orayacağız. <gülüyor> El Dökülecekler ama asıl mesele şu. En kötü ortaklar nedir bilir misiniz? ...günah işlemekte ortak hareket ederler. Bu ortaklar... ...ortaklıklarından bekledikleri kârı elde edemeyecekleri yerde... ...birbirlerine düşmanlık ederler. Ne yaparlar? Çok hikayeleri, romanları var bu tip şeylerin. Beş kişi ortaklaşa, faraza bir soygun yapar. Ondan sonra... ...bu beş kişi... Her biri diğer dördünü nasıl diskalifiye eder ve böylelikle soygunun tamamen kendisinin kalmasını sağlar. Bunun planı üzerinde durur. Neticede beşi de ondan mahrum kalırlar. Büyük hüsran budur işte. Bu günahkarlıkta ortakların akıbetini Cenab-ı Allah burada bize anlatıyor. O söylediğim örnek onun basit bir örneği. Şimdi iblisin ordularıyla birlikte, oraya birlikte atıldılar ya, üst üste yıkıldılar, boşaltıldılar, boşaltıldılar, boşaltıldılar. Ulan baktılar ki dünyadaki bu günahkarlıktan, başkalarının günah sürüklemekten bekledikleri menfaat yerine, böyle bir cehennemle karşı karşıya kaldılar. Bu sefer bir diğerine düşman kesilecek. Kalu vehum fîhe yektasimûn. Kendileri cehennem içinde olacakları vakit, olacak oldukları halde tartışarak, düşmanlık ederek şöyle diyeceklerdir. Tellâhi in kunna lefî dalâlim mubîn. Bir de Allah'a yemin edecekler. Vallahi gerçekten biz apaçık bir dalaletteydik. İz nusevvikum Rabbil alemin. Kime diyecekler? İlah edindikleri putlarına. Günaydın. Geçmiş olsun, hiçbir şey kıymeti yok. Onun için hani derler ya son pişmanlık fayda vermez. Aman dünyada yaptıklarımıza pişman olalım, kötülüklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız. Yoksa vakit geçtikten sonra zorunlu pişmanlık, zorunlu pişmanlık, hiçbir kıymeti yok. Keşke yapmasaydık demenin fayda vereceği bir zamanda bunu söylemek kıymetlidir. Fayda vermeyeceği bir zamanda bunu söylemek sadece hasreti katmerleştirir. Hasretin verdiği ızdırabı arttırır. İşte bunlar da böyle diyecekler. Cehennemde birbirleriyle tartışacaklar. İbadet eden zavallılar diyecekler ki Vallahi biz apaçık bir dalalette sapıklıktaydık. Doğru yoldan uzaklaşmış şaşkınlardık. Ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Elbette öyle olacak. Sizi alemlerin Rabbi ile eşit gördüğümüz vakit. Veya eşit gördüğümüz için. Haşa Cenab-ı Allah'ın eşiti yok ki. Cenab-ı Allah'ın eşi benzeri dengi yok ki. Var mı onunla birlikte yaratan, var mı onunla birlikte rızık veren, var mı onunla birlikte kullarına, kullarının kalbine, müminlerin kalbine emn-ü eman veren, var mı ondan başka hidayete ileten, var mı ondan başka kullarını imanlarıyla, salih amelleriyle koruyup muhafaza eden, var mı ondan başka kafirleri cezalarını, müstahaklarını verecek olan, ondan başka adaletle hükmeden, ondan başka adil şeriat, adil hükümler ortaya koyan yok. O halde biz sizi diyor, alemlerin Rabbine eşit kıldığımız için Allah'a yemin olsun apaçık bir dalaletteydik. وَمَا أَظَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bu sefer illa bir Birisini bulacaklar ki günahların bir kısmını dahi olsun ona yıksalar, azaplarını hafifletseler. Arayış o aslında. Aslında bizi günahkarlar, suçlular bizi saptırdı diyecekler. Kendilerine hiç suçu yok garibilerin. Öyle ya. Kabahat demişler nasıldı atasözü. Bilmem ne olsa kimse kabul etmez. İstediği kadar iyi olsun farada. Olmaz mı? Bizi kabul etmiyor. Onlar da böyle. Günah kendilerinin putlar mı size emretti bizi alemlerin Rabbine eşit tutun diye? Siz yaptınız. Artık gerçeği yavaş yavaş anlayacaklar. Bize şefaat edecek, iltimas edecek, bizi bu sıkıntıdan kurtaracak veya sıkıntımızı hafifletecek. Hiç kimse yok. Ve laa cadiqun hamim. Nerede dünyada dostlarınız can'dan bir dostumuz da yok. Ayet-i Kerime söylüyor başka yerde. Al ahlal yomayizin <gülüyor> bazı them l-başın adou illa al-muttaqin. Dünyada dost olanlar Ahirette birbirlerine düşman kesileceklerdir. Takva sahibi gerçek müminler müstesna. Öyle bakmayın keferelerin arasından susuzmadığına şu dünyada. Onlar fırsat olsa veya şartlar olursa dünyada da düşmanlık edecekler. Ama ahirette kesin her halükarda birbirlerinin düşmanı olacaklar. Aynen. Zalimler mazlumlara, mazlumlar zalimlere düşman olacak. Zalimler diyecek ki siz zulmü kabul ettiniz, etmeseydiniz biz zalimlik etmeyecektik. Mazlumlar siz bizi zulmettiniz, bizim hakkı bulmamıza imkan hazırlamadınız diyecekler, birbirlerine girecekler. Allah adaletlerini artırsın. فَمَا لَنَا مِنْ Bugün bize şefaat edecek kimse yok. وَلَا صَدِقٍ حَمِيمٍ Candan bir dost da yok. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Keşke bizim geriye bir dönüşümüz olsa da müminlerden olsak. Dediğim gibi son pişmanlık fayda vermez. İş işten geçtikten sonra temennilerin kıymeti olmaz. Bu dünyada da zamanı kimse geri getiremeyeceği gibi ahiretten dünyaya dönüş daha da imkansızdır. Dünyada bile zamanın bir saniyesini dahi geri getiremeyiz. Ahiretten dünyaya hiç gelinmez. Ona hiç imkan yok. İşte İnne fî zâlike le âyeh. dediğim gibi kıssaların mutat sonucu, şüphesiz bunda bir ayet vardır, delil vardır, belge vardır, alamet vardır, ibret vardır. Ayet, ibret anlamına da O halde bu anlatılan kıssalardaki ibretleri, delilleri, belgeleri, alametleri, işaretleri iyi kavramamız lazım. Bütün bunlara rağmen onların çoğu mümin değillerdi. Ve inne rabbeke lehu azizur rahim ve şüphesiz senin Rabbin azizdir, aziz olandır rahim olandır elbette. Yani kafirleri, zalimleri mahkum etmeye, cezalandırmaya muktedirdir. Kimse onun gücüne karşı çıkamaz. Rahimdir. Müminlerin daima rahmetiyle yanındadır. Kedzebet kavmu Nuhin'il murselin. Bu sefer ikinci Adem olan Nuh aleyhisselamın kıssasına geçiliyor. Nuh kavmi de rasulleri yalanladı. İz kâle lehum ekûhum Nuhun elâ tettekûn. Hani kardeşleri Nuh onlara hala Allah'tan korkmayacak mısınız demişti. İnniylekum Resulun emin. Ben size gönderilmiş emin, son derece güvenilir bir Resulüm. fettakullaha ve ati'un. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. ve ma eselukum min ben sizden bu risalet görevimi yerine getirmenin karşılığında herhangi bir ücret istemiyorum in ecriye illa ala rabbil alamin benim ecrim mükafatım ancak alemlerin rabbine ait. Ancak o verir. Ondan bekliyorum. O halde siz ve اللّٰهَ وَعَطِعُونَ Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü peygamberler, bu peygamberin hepsinin özelliğidir. Peygamberler, muhataplarından ücret isteselerdi, peygamberliklerine, bu yönden şaibe düşerdi. Bu işi para için yapıyorlar. Makam mevki için yapıyorlar. Ücret kazanmak için, kazanç elde etmek için yapıyorlar. O zaman Allah'tan korkun demelerinin bir manası olmazdı. Hiçbir şekilde ücret istemedikleri için çok rahat bir şekilde onları Allah'a davet edebiliyorlardı. Çünkü kimsenin minneti altında değillerdi. فَتَّقُ اللّٰهَ وَعَطِعُونَ قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ İşte ahiret daha doğrusu Kur'an gözüyle, ilahi vahyin gözüyle hadiselere bakmayınca değerlendirmeler yanlış yapılır. Dediler ki اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ En adi kimseler, bayağı kimseler, ayak takımı... Sana tabi olmuş iken mi biz sana iman edeceğiz? Bu durumda bizim sana iman etmemiz söz konusu olamaz. Yüksekliği, mertebeyi imanda, ahlakta, fazilette, salih amellerde aramayanların ölçüleri Elbette ki şaşmıştır. Yanlış ölçülerdir. Bunlar bu sefer bunları ölçü almayınca ne itibar edeceklerdir? Makama, mevkiye, mala, mülke. E bunlar insanın bizatihi kendisinin değerleri değil ki. Bunlar ek değerlerdir. Bana ait olmayan değerlerdir. Kısacası Dünyaya gelince beraberinde getirmediğim, ahirete gidince de beraberinde götürmediğim, dünyadayken de ahirete götürebileceğim türden üretmediğim şeylerdir. Ulan ne kıymeti var ki? Merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi, Bed asla necabet verir mi hiç üniforma?'' ''Zerdus falan vursan eşek yine eşektir.'' Söz meclisten dışarı. ''Mayası bozuksa'' diyor, gidiği üniformanın ona kazandıracağı bir yücelik, bir üstünlük olmaz ki.'' ''Altından diyor falan vursan eşek eşek olmaktan çıkmaz.'' İne eşekliği devam eder. Bu budur. İşte rivayete göre hamamda Timur Lenk ile Nasladdin Hoca bir araya geliyorlar. Timur Lenk'in üzerinde son derece kıymetli bir peştemal var. Timur Lenk hocaya takılacak. Soruyor. Söyle hoca diyor bu halimle kaç para ederim diyor. Nasrettin Hoca da faraza on akçe edersin diyor. Yahu isafet sadece üzerindeki peştemal teman on akçe edersin. Ben de zaten onun fiyatını söyledim. <gülüyor> Bu budur. O halde ruh kavmi daha doğrusu kafirlerin terazileri bozuk kardeşim. Terazileri <gülüyor> yanlış. Onlar onlar iman ile değil, Tıpkım Kureyşliler de peygamberle beraber iman edenleri böyle değerlendirmişlerdi. Ey Muhammed biz geldiğimiz zaman şu fakir fukara takımını uzaklaştır. Bilali, Hababı, Ammar, Yasiri falan. Biz, bizim gibi eşraf bunlarla nasıl otursun? Diyorlar. Mantık aynı, küfrün mantığı aynı. Öyle. Türkiye'de az mı söylendi? Kardeşim bir hasta bakıcının, bir efendim e, temizlikçi kadının başörtüsü, başını örtmesine itirazımız olmaz. Ama doktor hanımın veya okuyan bir üniversitede okuyanın veya hele hele bakan falan olmaz ki. Niye olmazsa ben de biliyorum. Olmuyorsa onda da olmaz. Onda oluyorsa herkes de olacak. Bunun mantığı yok. Terazileri yanlış tartıyor. Terazi yanlış tartınca adalet de olmaz. Denge de olmaz. Hiçbir şey olmaz. İşte Nuh kavmi aleyhissalatü vesselam biz nasıl olur? Sana uyarız. Reziller, ayak takımların sana uymuşken. Bu tasnif sizin ürettiğiniz bir tasniftir. Bunun Allah'ın hükmüyle bir alakası yoktur. Çünkü değer ve kıymetin ölçüsü nedir? Takvadır. En akramukum 'indallahi atqakum. En değerliniz, en şerefliniz, en keriminiz Allah yanında en takva sahibi olanınızdır. Mesela burada. Qale ve ma ilmi bima kanu ya'malun. Onlar ne yapıyorlardı? Benim bilgim yok. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'uru. Ya siz kim oluyorsunuz bunları hesaba çekerek değerlendiriyorsunuz? Onların onların hesabını, onları hesaba çekmek ancak Rabbime aittir. Rabbimin görevidir. Lev <gülüyor> teş'urum. <gülüyor> Keşke bilseniz, farkında olsanız. Ve mâ ene bitâridil mu'minin. Evet ne yaptıklarını bilmiyorum ama... Benim bildiğim bir şey var. Ben müminleri yanımdan kovmam. Sizinle aynı inancı paylaşanlara kıymet vereceksiniz. Onlar sizin için çok değerlidir. İmanlarının istikametinde hareket ettikleri kadar onlara değer vermek zorundasınız. Onları feda edemezsiniz. Hı hı. Ben ancak uyarıcı bir, apaçık bir uyarıcıyım. Daha önce de söylediğimiz gibi nezir korkutan değil, tehlikeyi bildirerek uyaran demektir. Tehlike var, kendine dikkat et. O tehlikeyle burun buruna gelme diyor. Nezir budur. Peygamber Aleyhisselatü öyle demişti Safa Tepesi'nde. Tepenin öbür tarafında bir suvari birliği var. Size hücum edecek baskın yapacak dersek ve bununla sizi uyarırsam, inzar edersem, korkutursam bana inanır mısınız? Elbette. Biz senin hiç yalan söylediğini görmedik ki. Buyurun. Şimdi burada gayet güzel, değil mi? O halde ben pek çetin bir azabın öncesinde size bu azabın geleceğini hatırlatıp uyaran bir nezirim diyor. Uyarıyorum. Bu sefer yalanlama başlıyor. Bizi bunun için mi çağırdın diyor Emüle. Aleyh. Az önce biz senin yalan söylediğini görmedik diyorlar. Şimdi de bunun için mi çağırtın? Ölçü. Ölçü bozulmayı versin. Hiçbir şey müstakim kalmaz. Bu kadarla da kalmıyorlar. O zaman قالوا لَاِلَّمْ تَنْتَهِيَانُوْهُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Eğer vazgeçmesen ey Nuh taşa tutulanlardan olacaksın. Seni taşıyacağız. Firavun örneğinde de görmüştük. Küfür, küfür, ilmi, akli, ahlaki, Hiçbir delille imanın karşısında müminlerin karşısında çıkamayınca işi tehdide ve zulme dönüştürür. Oraya döker. Onunla vazgeçirmeye çalışır. Fakat bu da müminlere hız gelir. Çünkü imanın lezzetinin büyüklüğü karşısında her türlü acı küçük kalır imanın insana verdiği yücelik imanın insana verdiği tadın karşısında acılar kıymetsizleşir. Hatta Cenab-ı Allah yardım, lütuf ve inayetiyle o acıları mümin kullarına hissettirtmez veyahut da hafifletir. İman mertebesi değerinde. Bu böyledir. Niçin? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? En basiti şu. Şehit diyor, ölümün acısını sizden herhangi bir kimsenin sineğin, pardon e, karıncanın ısırmasını hissettiği kadar hisseder. Demek ki hafifletiliyor. Ashab-ı Tek tek kendilerini attılar. Ateşe. İmanımız pazarlık konusu olmaz dediler. Allah'a ekber. Firavunun sihirbazları istediğin hükmü verdiler dediler. Dolayısıyla Ey Nuh biz seni taşlayacağız. Kim takar sizin taşlamanızı? Ne kıymeti var ki Ben imanımdan vazgeçecek olursam cehennem gibi ebedi bir azapla karşı karşıya kalacağım. Hiç onunla kıyas edilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Kâle Rabbi inne kavmi kezzemûn Nuh Aleyhisselam artık onları muhataba almıyor. Rabbim benim kavmim beni yalanladı diye şikayet ediyor. Feftah beyni ve beynehum fethan ve neccini ve men me'ye mu'minin Benimle onlar arasında sen Feth Arapçada hüküm vermek manasına da geliyor. Çünkü hüküm verdiğiniz zaman haklıyı haksızdan ne yapıyorsunuz? Ayırıyorsunuz. <gülüyor> feth de açmak, ayırmak demek. Rabbim benimle onlar arasında bir fetih takdir et. Hükmünü ver yani ve ncjni ve men ma'ye minel mu'minin işte hüküm de bu. Hüküm vereceğin vakit onları azaplandırmış olacaksın diyor. Beni ve benimle beraber diğer iman edenleri de kurtar diyor. İşte hüküm bu. Fencinaynahu ve men ma'ehu fil Onu ve beraberinde olanları o dopdolu gemide kurtardık. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاق۪ينَ Ondan sonra geri kalanları da ne yaptık? Suda boğduk. Nuh tufanı daha önce Hud suresinde biliyorsunuz. Geniş geniş açıklanmıştı. Nuh suresinde de mevzu vahis olacak. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ baqin. Artık onlar gemiye, gemide onları kurtardık ya, geri kalanları da suda boğduk. İşte Nuh Aleyhisselam'ın fetih nasip etti. Benimle onlar arasında dediği fetih gerçekleşmiş oldu, bu İnne fî zâlike le âyeh, muhakkak bunda bir ayet vardır. Ve mâ kâne ektharuhum muminin, onların çoğu iman etmemişlerdi. Ve inne rabbeke leh vel azizurrahîm. Ve şüphesiz senin Rabbin aziz ve rahim olandır. Cenab-ı Allah bizlere rahmetiyle, lütfuyla muamele buyursun inşallah. Bunun uzaki derse devam edeceğiz inşallah.